Meros kimdir? Evet. İnsanlar 25 yüzyıldır bu soruyu erirdiler, çevirdiler, araştırdılar, durdular. Yine de bir sonuç alamadılar. Homeros bir, yüz, bir bilmece, bilmece olarak kaldı, onu hiç bilmiyoruz. bilmiyoruz. Hiçbir Birlik. zaman bilemeyeceğiz Anladım. desek de yeri biliyoruz. Hiçbir şairi bilmediğimiz gibi biliyoruz desek de yeri... İnsanlık tarihinde bir gün geldi ki sanatçının kimliğini kestirmek için eserine bakmakla yetinmez oldu insanoğlu. Kimdi bu sanatçı ne zaman doğdu, nerede doğdu, nasıl yaşadı diye bir sürü soru sormaya girişti. İşte o gün Homeros gürültüye gitti. Çünkü hiç hazırlıklı değildi bu sorulara cevap vermeye. O gün bilim doğdu diyecektiniz. Evet ama bilim Homeros'un üstüne üstü karalı kağıtları öyle bir yığdı ki altından Homeros'u bulup çıkarmak güç iş oluverdi. Bir üniversite profesörü Homeros sorunumu? 40 bin cilt kitap verdi bana Yeni, yani en konu bilgin olmadan girişilmez Homeros'u anlatmaya demek isterdi. Bu iş koyun çokluğundan sürüyü görmemeye varır. Kitapların altından az daha Homeros kayboluyordu. Hem birçokları için kaybolmuştur bile. Bugün okuyucu Homeros destanlarının tadına varmak için bilimden ne kadar aramaya çalışsa boşuna uğraşır. Bilime ne kadar dalsa o kadar çıkmaza gider. Kısacası bilimle de yapamaz. Bilimsiz de edemez. Ama Homeros'u bilime başvurmadan dinleyen çağlar varmış. Onlardan başlayalım. İlk çağda Homeros. Yunan ilk çağında Homeros'un adı ta İsa'dan önce 7. yüzyıldan beri geçer. İonya filozofları, şairleri, tarihçileri sözünü ederler. Kimi onu över, kimi onu yerer. Ama tek olduğuna kimsenin şüphesi yok gibidir. Çağ, yurdu, yasayışı, şusu, busu üzerinde fazla durmamaları, acaba bunları bilmediklerinden mi yoksa, Homeros gibi milli bir şairin yüceliği karşısında artık şusu busu söz konusu olamayacağından mı? Yurttaşımız Halikarnaslı Herodotos, eee... Hesiodos'la Homeros Yunanlıların tanrı soylarını kurdular. At ve ek adları taktılar tanrılara. Yetkilerini ve işlerini ayırdılar. Görünüşlerini belirttiler diyor. Hesiodos'la Homeros Yunan dinini ve efsanesini kurdular demeye varan bu söze Herodos çok bilgiyi dekliyor. Onlardan 400 yıl önce yaşadılar. Herodos İsa'dan önce 450 sularında yaşadığına göre Homeros da 850 sularında yaşamıştır demek. Platon'a değin Homeros'u anmayan bir tek Yunan yazarı yok gibidir. Ne var ki bu anılar birbirini pek tutmaz. Kimi Kioslu adam, kimi Kioslu ve İzmirli der ona. Kimi bütün Yunan destanları onun yazdığına inanır, kimi birkaç mısrağını eserini alır, kimi de bütün eserinin Homeros'tan çıktığını söyler. İlyada ve Odisea'nın birçok sahneleri 7. yüzyıldan beri vazo resimlerine konu olmakta, Homeros destanları İonya'da olduğu gibi Yunanistan Yarımadası'nda da tanınmaktadır. Homeros ve Platon. Homeros tartışması Platon'la başlar. Platon'un Homeros üzerine görüşü bir bakımdan Herodotos'unkinden farklı değildir. Ona göre de Homeros Yunan dünyasında bütün inanışların babasıdır. Bu dünyada dile gelen ne varsa onunla dile gelmiştir. Platon beğenmediği eğitim sisteminin temelinde Homeros'u görmekte bir çığır açmış sayılamaz. Yunanistan'da eğitimin Homeros destanlarının üstüne kurulmuş olduğu herkesçe bilinen bir gerçekti. Yani yalnız Atina değil, bütün Yunan devletleri Homeros'u bir çeşit kutsal kitap gibi her türlü bilginin özü diye benimsemişlerdi. Yunan insanı din olsun, politika ya da askerlik olsun, gemicilik ya da hekimlik olsun çeşitli bilgileri öğrenmek için Homeros destanlarına başvurur. Daha doğrusu Adam Z'ye kadar ezberebildiği bu destanları canlı bir kitaplık gibi içinde taşırdı. Eserleri Homeros'un Mısraları ile dolup taşan Platon'da Homeros'un okulunda yetişmiş, ne var ki ilk olarak bu eğitime karşı baş kaldırmaya yetenmiştir. Filozofun bu yöndeki yargısı geleceğin ta kendisine karşı bir ayaklanma olmakla kalmadı Homeros anlayışında acayip diyeceğin bir çığraştı. Devletin üçüncü kitabını okurken Sokrates'e kızmamaktan alamayız kendimizi. Platon Homeros'u anlamamış, şiirin tadına varamamış diye içerleriz biz 20. yüzyıl okuyucuları. Unutuyoruz ki Homeros Platon'un zamanında şiir değil yalnız, kutsal kitaptı. Bu sarsıntı bilimin doğmasına yol açtı. Meme gibi çocuklarımıza emzirdiğimiz bu süt nedir diye sormaya araştırmaya başladı bilginler. İlk çağın metin açıklamaları bundan sonra başlar. Homeros'un adını kendi milletlerinin adı gibi nereden gelip nasıl olduğunu araştırmadan anan, eserini safça okuyup benimseyen çağ sona ermiştir. Hele tarihlemesi doğru ise bu çağ 400 yıllık kısa bir sürü, zaman sürüldü demektir. Homeros ve bilim, gelsin Helenistik ça adı üstünde, Helen çağı değil de Helen varlığı üstüne düşünen Kur'an bir çağ. İskenderiye kitaplı, bergama kitaplı, bolluk, zenginlik, Güler üle, Mısır ve bergama kağıtlarına yazılı deste deste kitap. Araştırmalar birbirini kovalar. Başlayacak konu Homeros'tur. Bu araştırmalarla filozofi dediğimiz bilim kolu meydana gelir. İskenderiye ve bergama okullarından tutunda Roma ve Bizans'ın son demlerine kadar sürülecek e, filozofinin temsilcileri öyle çok çalışmaları öyle çapracık ki kim olduklarını, ne yaptıklarını bu önsözde anlatmaya girişemem. Yalnız şunu söyleyeyim ki Geç ilk filozofları, filologları Bugünkü filologlardan ayrı bir alanda çalışmıyorlar Onların da bizim gibi bir amacı Önce metin araştırmaları yapmak Sonra da metnin yazarı üzerinde incelemelere girişmekti Ele alınan metin incelenen yazar da Hep Homeros destanları ve Homeros'tu Bu alandaki çalışma Kuşaklarca bilgini uğraştıracak çapta Büyüktü doğrusu Homeros hayatları Bir Askyloz bir Pindaros, bir Platon, Homeros destanlarını ezbere bilirlerdi gerçi ama Homeros üstüne ne bilirlerdi? İşte bunu ne biz keskince biliyoruz ne de bizden önceki ilk çağ filozofları. İskenderiye, Berdama, Miletos, Roma, Bizans bilginleri önce bunu araştırmaya girişmişler. Kaynakları karıştırıp Homeros'un nerede nasıl yaşadığını öğrenmeye koyulmuşlardır. Elde ettikleri bilgilerle birçok vitalar, hayatlar yazmışlar. Onların bazıları bize kadar kalmıştır. Kimini Herodotos, kimini Pluton, Plutros, kimini Hepkius, Hepkiusus, kimini Proclus, adlı yazarlar yazmış derler ki ne var ki ikinci elden ve çoğu İsa'dan sonraki yüzyıllarda kaleme alınmış. Bu hayatlar birbirini tutmayan karışık temelsiz bilgiler vermekten öteye gidemez. Bakın İsa'dan sonra 5. yüzyılda edebiyat üzerine bir el kitabını yazan Proclus kısaca ne diyor? Homeros kimin oğluydu? Nereye doğdu yaşadı? Bunu açıklamak kolay değil çünkü kendisi bu yönde bize hiçbir bilgi vermediği gibi ondan bahsedenler de Kesin bir sonuca varamamışlar ve bir sürü hayale kapılmışlardır. Kimi Kolopon'da doğduğunu, kimi Kios'ta, kimi İzmir'de, kimi de İos'ta veya kime de dünyaya geldiğini söyler. Kısaca hiçbir şehir yoktur ki Homeros'u kendi oğlu gibi benimsemiş olmasın. Bu yüzden Homeros'a dünya yurttaşı desek yeridir. Güzel söylüyor Proklos. Gerçek asıl yedi şehir Homeros'un yurdu olmakla övünürmüş ama bunların Beşi Anadolu'da ya da adalarda yani İonya'da olduğuna göre Argos, Atina, Pios ya da İtaka'nın yani Yunanistan şehirlerinin iddiaları göz önünde tutulmaya bile değmez. Homeros İonyalıdır. Buna hiç şüphe yok. Homeros İzmirlidir. Kaynakları karşılaştırdıkça bu sonuca varılır. Babasının adı Ma'i olmuş. Meres Irmağı'nın kıyılarında doğmuş ya onun için mele genes denmiş ona. Ama sonra tutsak olarak Kioslulara verildiğinden ona Homeros adını takmışlar diyor Proklos. Bu üç cümle üzerinde ne çok tartışmalar oldu. Homeros ne demek? Proklosay göre tutsak anlamına gelen, Homeria'dan kimine göre Airo, Ayor dehcesinde gözü görmeyen anlamına gelen, bir kelimeden çıkmaymış. Bu at ve onu Homeros'a kör olduğu için takmışlar. Homeros doğuştan kör olabilir mi sorarım size. Proklos için köpürüyor bir, bu iddiada. Homeros'a kör diyenlerin kendileri kördür çünkü kafadan sakattırlar diyor. Dünyada Homeros kadar çok şey gören bir adam var mı? Odisea'da Ozan Dem Demodokos ...kör olarak catlandırılır. Musalar bu Ozan'ı gözden yoksun etmişler... ...ama ona tatlı dil vermişler karşılığında. Efsanenin babası Homeros... ...üzerine efsaneler, masallar uydurmak... ...çekici bir işti. Bu körlük masalı da meraklı doğrusu. Gözleriyle gördüğü bu kadar iyi anlatan... ...şair gerçekten kör idiyse... ...ama babasının ve soyunun adı... ...neden uydurma olsun? Birçok çağdaş bilginlerin bu yöndeki... ...kanımını anlamak güç. Mayon, Lidya'nın doğusunda... Mayonia bölgesinde adını veren kurucu kahramanın ve Kibele'nin babasının adı olduğuna göre e, Homerosun babasını e, babası olamazmış. Melesi Genes soyadı Homerosun Meles'ten yani bir ırmaktan doğduğu inancı da bir efsaneymiş. Proplos ırmaktan doğdu değil de ırmak kıyısında doğduğunu söylüyor. Bu adın kuruluşunda gramer bakımından bir pürüz varsa da uydurma olmayabilir Homeros'un meles yani Pınarbaşı suyu ile bir ilişiği olup İzmir'de doğduğu kanımını kuvvetlendiriyor bu atmayon Mayon ise hem Mayonya'nın kurucusunun hem de Anadolu'lu bir kişinin adı olamaz mı? Latin şairlerinin Homeros'a sık sık Mayon'un oğlu demeleri boşuna değildir herhalde Kaldı ki Smyrna yani eski İzmir'de yapılan son katılar buranın çok esken, erken çağlarda İonya'nın en önemli kültür merkezi olduğunu göstermiştir. Ayol veya İon metçelerinin kaynaşmasından meydana gelen Homeros destanlarının doğması için İonya ve Aeoya'nın kavşağında bulunan İzmir'den daha uygun bir yer düşünülemez. İlk çağ kaynakları böyle deyince gelin artık Homeros'un İzmirli olduğundan şüphe etmeyelim. Homeros oğulları, Amakios yani Sakız Odası ne oluyor? birçok kaynaklar Homeros'un gerçek İzmir'de doğduğunu, sonra da Sakız'a yerleştiğini söylerler. Homeros oğulları adını taşıyan torunları da bu adada yaşamış. Homerides denilen bir Homeros oğulları kimdi? Sakız'da okul kurmuş bir ozan topluluğu. İsa'dan önce 6. yüzyıldan beri bütün Yunanistan'da ün saldıkları, Homeros destanlarını okumayı tekerlerinde bulundurdukları, hatta Homeros'la akrabalığı manevi bağdan da ileri götürüp Homeros'un oğulları, torunları olmakla öndükleri biliniyor. Bunlara Yunanca, Rapsodoi deniyordu. Yani ellerinde Rapsodos değneğini tutarak destan okuyan ozanlar. Asıl Homeros destanlarında ozana Aiodos deneyine bakılırsa Aiodos ile Rapsodos arasında bir ayrım gözetmeli. Aiodos'u Homeos'un kendisi ve destanlarında canlandırdığı yaratıcı ozan, Rapsodos'u yazılı değilse de sözlü bir destan geleneğini sürdüren meslekten ozan olarak anlamalı Sözlü gelenek, yazılı gelenek. Destanların metinlerine gelince burada da çetrebil bir sorunla karşılaşmış bilginler, Homeros Destanları yazılı mıydı değil miydi? İlyada'nın bir yerinde yazı yazmaktan memur olur karısı Anteya'yı Belleropentos'un baştan çıkardığına inanan kral Proitos yiğide birbiri üzerine katlanan bir levaya yazılmış ölüm işaretleri verip onu Likyaya gönderir. Buna biz mektup deriz. Homeros mektup kelimesinin henüz bilmediği için meramını anlatmakta sıkıntı çekiyor besbelli. Ama katlanan levatiği dediği de Hidit dünyasında atladığımız tabletler olsa gerek. Troya savaşı ve ondan daha önceye ait Belleropentos efsanesi zamanında yazı diye bir şey bilinmiyorsa bile... Ki neden bilinmesin, Troya Savaşı 1200 yıllarında olmuşsa Anadolu'da çok önce Hiditler yazı yazmış değiller miydi? Homeros'un yaşadığını sandığımız 850 sularında İonya'da herhalde yazı yazılıyordu. Nitekim 6. yüzyılın başında Atina İyon alfabesini benimserken onu Atina'da kullanan eski yazıdan çok daha üstün gelişmiş bir yazı türe diye benimsemişti. Bu yazıda İonya'ya Fenikeliler yoluyla gelmişti. İonya'da çok eskiden beri yazı yazılmasından Homeros'un destanlarını kaleme aldığı yani yazı ile yazdığı sonucu çıkarılamaz. İlyada ile Odisea'nın hiç şüphe yok ki sözlü bir geleneğin ürünleridir. Ama bu gelişmenin içinde Homeros destanları bir başlangıç mı, bir bitim mi? Bu sorunu aşağıda inceledeceğiz. İlk çağdan kalma bir tek metnin orta çağda çeşitli kopyaları olarak elimize geçen İlyada ve Odisea'nın, Sözlü eser halinden yazılı eser haline nasıl ve ne zaman geçtiklerini inceleyelim şimdi. Homeros metni Yunanistan'a nasıl geldi? Bu konuda Helenistik filozofi bugünkü bilim varsayımlara dayanmak zorundaydı. Bir tek metin dedik, evet, Homeros destanlarını biz Avrupa kitaplıklarında bulunan birçok el yazmalarından, arkeolojik kazılarla meydana çıkarılan birçok papyruslardan tanıdığımız halde, bütün bu yazmaları birbirleriyle karşılaştırdığımız zaman görüyoruz ki hepsi bir tek kaynağa dayanıyor. Hepsi bir öz metinden geliyor. Bilim diliyle Vulgata deniyor. Bu öz metne. Homeros-Vurgatas'ı ne zaman meydana geldi? İlk çağ sonlarından kalma çeşitli ve birbirini pek tutmayan kaynaklardan özet olarak şunu çıkarabiliriz. Yedinci yüzyıl sularında Homeros destanları İonya'dan Yunanistan'a getirildi. Bu getirildiği sözü önemli. Kaynaklar destanları kimin getirdiği üzerinde ayrılıyorsa da bunların getirdikleri sözünde birleşiyor hepsi. Yok destanları ilk gün Sparta'ya kral Likurgos getirmiş. Yok ilk Atina'ya Solon yahut Tiran Pesistratos'un ya oğlu Hipparros getirmiş. Atina'da iş bununla da kalmamış. Atina'nın en büyük bayramı Panathenia yortusunda Homeros destanlarının okunacağı ve yalnız bu destanların okunacağı da karar altına alınmış. İster Solon'un olsun ister Pesistratos'un olsun bu karar Homeros'u Atina devlet dinine, devlet eğitimine sokuyordu. Atina Devleti'nin sonuna kadar bu böyle kaldı. Ne var ki Atinalı devlet başkanlarının bu kararını bilim bakımından da yorumlamaya girişenler oldu. Romalı Hatip Cicero şöyle diyor. Önce karmaşık bir halde olan Homeros metinlerini ilk düzenleyen ve elimizde bulundukları biçime sokan Desistratos'tur. Evet. Ne Herodotos ne İskenderiye bilginlerine izine rastlanmadığı rastlanan bu iddia zamanımızda çok tutundu ve Homeros metinlerinin kaleme alınışı konusunda karanlık kalan birçok noktaları açıklamak yolunda yorumlandıkça yorumlandı. Şöyle bir sonuca varıldı. Desistratos metinleri Ionia'dan getirip Atina'da kopya ettirdi. Elimizde Vulgata o zaman kaleme alınmış bir yazmadır. Yazıcılar aslında Ion. Ayo lehçesiyle yazılmış destanları Atika lehçesine uyguladılar. Metinde görünen Atika lehçesi özellikle ve örneğin ikinci bölümde Atina ve Salamis'e özel bir yer ayrılması odan gelmektedir. Pelopone Savaşı'nda Atina ile komşu Megara şehrinin arası açılınca Megaralı tarihçiler Solon ve Pesistratos'un İlyada'nın bazı mısralarını kendilerine göre değiştirdiklerini bile ileri sürmüşlerdir. İki önemli iddia ile karşı karşıyayız. Pesistratos tıpkı çağdaş bir yayımlayıcı gibi Homeros destanlarını yayımladı. İkincisi Pesistratos Homeros metninde değişiklikler yaptı. Pesistratos'un bir bilir kişi komisyonu topladığı bunlara büyük bir bütün olan destan metinleri arasında bir seçme yaptırıp İlyada ve Odisea'ya bugün elimize geçtikleri biçimde kaleme aldırdığı kanımı da ...yukarıdaki iddialara hemen eklendi. Biraz daha ileri gidip Pesistratos'un Homeros metnini sansür ettiği de söylenebilir. Ne de ki Homeros'un başta destanlarda ele alınan eshanelerin de... ...tanrılara övgülerin Homeros'un eserleri arasında aldıklarını ...ancak sonra Pesistratos'un yaptığı İblia'da ya Hocaise'ye seçmesiyle... ...bütün metnin iki destana indirildiğine inananlar var. Bir çok bilginlerle birlikte Halikarnas Balıkçısı da bu görüşü savunmaktadır. Halikarnas Balıkçısı'nın Avrupa bilginlerinden ileri gittiği bir nokta var ki bizim için çok önemlidir. Pesistratos zamanında yapılan bu sansürde Akalıların tarafı tutulmuş bir Anadolu'du olarak Homeros asıl Troyalılardan yana olduğu halde Akalıları vahşi, unhar gösteren parçalar eserinden çıkarılmıştır. Eserden çıkarılan parçalar arasında Akileus'un özuna e geçip de öldürdüğü Torir to Torilos alçakça aldatılıp öldürülen, Palamedes kurban edilen, Polixene Amazon Penteselia'la de vardır. Bu noktada kendi görüşümüzü savunmakla Homeros meselelerini de açıklamış olacağımıza inanıyoruz. Homeros ve Destanlar Çemberi Ionia'da bütün Troya efsanelerini ele alıp işleyen birçok destanlar meydana geldiğini ve klasik Yunanistan'da bunlara Kiklos yani çember dediğini biliyoruz. Homeros'un adını taşıyan İlyada ve Odysseya'dan gayrı bütün destanlar kayıptır. Ancak bazı kaynaklardan adlarını öğrendiğimiz bu destanlardan birkaç tanesinin yazarları da biliniyor. Kimi Kıbrıslı, Stasiznos'tan, kimi Miletoslu, Arktinostan kimi Midillili Lexes'ten olduğu söyleniyor. Eserleri kaybolan bu yazarlar bizim için yalnız birer isim olarak kaldığı halde hepsinin Homeros'tan sonraki çağlarda yaşadıkları anlaşılıyor. Anadolu'da ve adalarda doğan Destan efsanelerini hiç şüphe yok ki birçok ozanlar işlemiştir. Bu ozanların işledikleri destana kendi adlarını koymamaları destan türünün bir gerekçesidir. Kişisel çağlar başlayıp her esere bir yaratıcı arandığı zaman İlyada ve Odisea için bir ozan adı bulunmuş, bu iki destan Homeros kundur denmiştir. İki destanı da bir tek kişi mi yazdı ama İlyada ile Odisea'nın Homeros'tan olduklarını kabul etsek bile bütün destan cemberinin bir elden çıktığına inanmak güçtür. Bir tek insanın 30 bin mısralık iki eseri yazması bizi şaşırtırken yüz binlerce mısrağı kaleme aldığına nasıl inanabiliriz? İşin doğrusu şu olsa gerek, Yon ya da Troya eshaneleri destanlık konuydu. Her ozan da bu konular arasında şu konuyu, bir bu konuyu işlemiş, ezbere okumuş ya da yazıyla kaleme almıştır. Biz İlyada'yı okuduğumuz zaman bu destanda baştan sona kadar tutarlı bir akış sezdiğimizden onu bir tek ozanın Homeros'un eseri diye benimsiyoruz. Kaldı ki bu eserde bile pek çok bilginlerin sonradan eklenmiş saydıkları parçalar var. Böyle olunca Pesistratos çağında Homeros'un destanları arasında belli bir görüş, belli bir hedefle bir seçme yapıldığı iddiası inanılır bir iddia görünmüyor. Komisyon kurmaya gelince bu İsa'dan önce 6. yüzyılda olacak şey değil de ancak çok sonraları yani Helenistik çağlarda rastlanan olaylardandır. Defitratos'un sansürü bu bakımdan İlyada'da yalnız bir iki Mısra'yı kalmış olsa gerek. Nitekim Homeros eserlerindeki hava bozulmamış, Homeros'un akaları yiğit ama kaba, Troyalıları ise daha yumuşak ve daha insan saydığı elimizdeki metinden anlaşılmaktadır. Bütün bu varsayımlardan çıkan sonuç bence şudur. İlyada ve Odiseyayı İranistan'a kim getirmiş olursa olsun onları yazılı metin olarak getirmiş ve Atina'da kopya getirmiştir. Bu çok kopyalar yapılırken metinde ufak tefek bazı değişiklikler olmuş. İyon Ayo lehçesi Atika diline elde geldiğince ve lehzinin izni verdiği kadar benzetilmiştir. Hepsi bu kadar. Metin eleştirmecileri Helenistik çağda 3 büyük eleştirmeci Tefesos'tu, Zenodostos Bizanslı Aristophanes ve Aristarkos Romeros metinlerini incelemişler, bazı mısrarları sonradan eklenmiş sayarak atmışlar, bazılarını düzeltmişler, bazı mısrarların iki ayrı okunuşu arasında bir seçme yapmışlar. Kısacası bizim bugün yaptığımız gibi eleştirilmiş bir yayın meydana getirmişlerdir. Ne var ki bu yayınlar olduğu gibi elimize geçmemiştir. Zenodotos Aristophanes ve Aristarkos'un düzeltmelerini biz yalnız el yazmalarının kenarlarına yazılmış, düzeltmişlerdir. Şolia, yani açıklamalardan biliyoruz. Bu açıklamaları göz önünde tutarak Homeros metnenin yeni yeni yayınlarını yapmak işi 19. yüzyıldan bu yana Avrupa bilimlerini uğraştıran bir iştir. Nitekim her gün daha güzel, daha tamam İlyada ve Otisiyel yayınları basılmaktadır. Dün ve bugün Homeros sorunu. Bu arada Avrupa bilimi Homeros problemi diye bir sorun ortaya atmış ve bu da dal budak salıp dinleri büsbütün karıştırmıştır. Homeros sorunu... Friedrich August Wolf gibi bir Alman bilginin 1995'te yayınladığı Prolo Gemona und e, Homerum eseriyle bilim dünyasını alt üst etti. Wolf Homeros destanlarının bir bütün olmadığını, bunların birbirine eklenmiş Lidler şarkılardan meydana geldiğini Homeros adında bir ozanın yaşamadığını ileri sürüyordu. 19. yüzyılın eşiğindeyiz, romantizmin doğmasıyla halkın dehasına halktan tabiattan fışkırmış doğal sanat eserlerinin varlığına inanmak bir moda haline gelmiştir. İngiltere'de osyanlar uydurulur, Almanya'da her derler geçmiş zamanların sisti ufuklarında halk şairlerini saraydan saraya dolaşan tanrıdan ilhamlı romantik kişiler gibi tasarlarlar. Şiirinde de Tanrı ilhamı ile doğup fışkırdığına inanırlardı. Dünyanın en bilinmeyen şairi Homeros'u da Kuzey'in Barde denilen ozanları arasında yerleştirip İskandinavya'dan Denize ozanan bir kalk şiiri ağır örebilmek romantiklerin duygularını coşturacak bir olaydı. Derken bu görüşle açılan çığıra bilginler de katıldı ve şiir coşkunluğu 19. yüzyılın kuru mantığa dayanan filozof yer verince Homeros'un didik didik edilmesine başlandı. Alistarkos şu mısra, şu parça Homeros'tan olamaz demişti ya. 19. yüzyıl filologları hep mısra, her parçayı gerek mantık gerekse tarihsel bilgiler süzgecinden geçirip kimini attılar, kimine tuttular. Her parçayı dilinin konusunun özelliklerini inceleyerek tarihlendirdiler. Sonunda Homeros depanları çok çeşitli çağlarda, çok çeşitli ozanların birbirine ekledikleri şiir parçalarından bir yamalı bohça haline geldi. Yani şarkı avcıları diye anılan Vortçuların şu ya da bu Mısra'nın eklemiş olduğunu göstermek için ne bilgince çarelere ne mantık oyunlarına başvurduklarını anlatsam gülersiniz mısralar beyitler üstüne aforoz yağdırmak bir zevk olmuş moda haline gelmiş öyle ki Şileman Troya'ya gelip Homeros'un anlattığı şehri meydana çıkarmaya girişince var olmayan bir destanın var olamayacak sahnesini aramak gafletine düşen arkeolog bilim dünyasının alaylarıyla karşılanmıştır Weimheister denilen, yani destanların bütünlüğüne inanıp, onu birer çoban gibi korumaya çalışan bilginler, avcılara halbire karşı koyuyorlardı. Bu iki grup bilim tarihinde eşine az rastlanan bir kavgaya tutuşup, her biri kendi görüşünü savunan yazıları, kitapları üst üste yağdırıyordu. Bugünkü durum çobanların avcıları yendiklerini gösteriyor. 20. yüzyıl filozofisi, e, artık bir mısra yüz asır önceki başka bir Mısra'ya tıpatıp uymuyor. Şurada burada ufak tefek zıtlıklar var diye bir eseri parçalamanın yerse olduğunu anladı. Ne var ki avcıların destanları didik didik ederken medana koydukları bazı özlü zıtlıklar ortadan kaldırılamadı. Tarih ve arkeoloji araştırmaları Homeros destanlarında anlatılan birçok gerçeklerin birbirinden ayrı çağlara ait olduklarını gösteriyor. Dilde de daha az eski unsurlarla daha yenilerinin karıştığı açıkça belirleniyor. İlyada öz olaya birçok ek olayların karışmasıyla anlatışta tam mantıklı bir akış olmadığı, üstelik İlyada ile Odisea'nın arasında esaslı bir ayrılık bulunduğu, Odisea'nın İlyada'dan çok daha yeni tarih, sanat ve dil özellikleri taşıdığı meydandadır. O halde İlyada Homer olsun, Odisea Homer olsun, değil mi diyeceğiz? Yoksa her iki destanda çeşitli bölümlerin birbirine eklenmesinden meydana geldi deyip Wolf'un tezine mi döneceğiz? Bilgilerin zihnini kurcalayan bir noktada şu. Atina'nın Panathemia bayramında... Homeros desenleri okunmuş. 30 bin Mısra'nın bir iki günde okumasına imkan var mı? Haydi ozanlar sırayla çeşitli bölümleri okudu dersek bile, dinleyici de bu kadar büyük bir eser dinleyecek hal mi Her bayramda birkaç bölümün okunduğunu kabul edersek, destanların meydana geldiği eski çağlarda da aynı şey yapıldığını yani Homeros gibi ozanların bir oturuşta 1500-2000 Mısralık bir destan okuduklarını kabul etmek gerek. Paul Mazon gibi büyük bir bilgin İlyada'yı bir bütün olarak incelerken 1.'den 24. bölüme kadar bir öz olayın süre geldiğini gösteriyor ve şu sonuca varıyor ki her biri mantıklı bir bütün olan bölümler önemlidir. İlyada'nın aslı yani Homeros'un destanları Akileos'un öfkesini ele alan bölümlerden ibarettir. Ek olayları anlatan öbür bölümler ise belki Homeros'un eseridir ama İlyada destanına yabancıdır. Homeros 1500 mısra kadar tutan asıl İlyada destanlığını yarattıktan sonra onu eklemelerle genişletip 16.000 mısralık bugünkü metin haline getirmiş olabilir. Ama bu işi başka bir ozan da yapmış olabilir. Bizce Homeros. Homeros araştırmaları bugün aşağı yukarı bu durumdadır. Yani sorun tartışma konusu olmaktan çıkmamıştır. Ne var ki tartışmada kanıtlar yalnız kurum hata dayanmıyor. Sanata, şiire de hakkını vermeye çalışıyor. Homeros destanlarını inceleyen her bilgin her okuyucu bir izlenim edinir. Bu izlenim önemlidir. İleri süreceği görüş ister istemez ona dayanır. Herkes kanıtlar bolluğu içinde kendi görüşünü destekleyerek e, kanıtlar seçer. Bu yüzden en doğrusu ülkinden izlenimini açığa vurmaktır. Ben de İlyada'yı okumuş, Türkçe'ye çevirmeye uğraşmış bir insan olarak şöyle derim. İlyada Homeros adında Anadolu'lu bir ozanın İsa'dan önce 9. yüzyıl sularında yarattığı bir destandır. Görüşümü de şöyle özetleyebilirim. Homeros yaşamış büyük bir şairdir. O büyük bir destan geleneğinin başlangıcında değil ortasında bulunuyordu. Yani Troya efsanelerini kendi yaratmamış, yalnız biçimlendirmiştir. Bu efsaneler arasında bir seçme yapmış ve seçtiği destan olaylarını sıkı bir düzen içinde bir bütün olarak kurmuştur. Troya'nın kuruluşundan yıkılışına kadar giden uzun sürenin bir parçası, yani Akileos'un öfkesiyle başlayıp Hektor'un ölümüyle biten olayları almış işlemiştir. Daha öncesine, daha sonrasına ait efsaneleri de elbette biliyordu. Nitekim destanının birçok yerlerinde onlara değinmiş ya da kısaca özetlemiştir. Seçtiği bu öz olayı kuru kuru anlatmaması destanını bir öz olay ve birçok ek olayla örmesi sanatının gerekçesidir. Destan roman değildir. Homeros'ta İlyada'yı anlatırken Atsız bir ozan olarak koca bir efsane denizinin içinde yüzüyordu. Destan türünün geleneklerine uyarak belli bir hedefle bu kadar tutarlı bir seçme yapabilmesi onun tekrarcı herhangi bir ozan değil de bilinçli yaratıcı bir şair olduğunu gösterir. Bu yolda bir adım daha ileri gitmesi bence düşünülemez bile. Homeros sözü geleneği sürdüren bir ozandı. Sonraları adını taşıyacak sakız ozanları gibi o da herhalde saraydan saraya dolaşıp destan okurdu. Yaşadığı 9. yüzyılın İyonyasında Troya savaşı 4 5 yıllık geçmişi olan ve dinleyicilere çok çok iyi bilinen bir konuydu. Ne var ki Troya e, yenilmiş eksanenin süslediği bu olay Akalar dediğimiz Yunanistan'dan gelme kavimlerin zaferiyle sonuçlanmıştı. Homeros Anadolu'da egemenliği ele geçirmiş Yunanlılara anlatıyordu destanı. Sevgisi Troya'ya olsa da Aka yiğitlerini üstün göstermek dinleyicilere kendisini beğendirmenin şartlarındandı. Bu konuya ileride de değineceğiz. Homeros destanları gerçekten bir dünyayı anlatır. Bu gerçeğin iki tarih tabakası üzerine yayılması yayılmasına şaşmamalı. Ozan bir kendi gördüğü yaşadığı çağ anlatır bir de eski çağlar üzerine bildiklerini. Gördüğü ile duyduğunu birleştirirken bazı çelişkilere düşmesi olan bir nedir? İlyada bir ve bölünmez bir dünya görüşü, bir ve bölünmez bir sanat, bir ve bölünmez bir üslup vardır. Ama bir tek kişinin kişisel bilinçle yaratmayıp uzun bir geleneğin ürünü olarak dile getirdiği dünya görüşünde sanatta, üslupta çeşitli unsurların yer almasına şaşmamalı. Homeros yaratıcı bir, bir şair diyoruz ama bunu bugün biz söylüyoruz. Kendi zamanında değeri geleneğe uyması ezbere bildiği destanların çokluğu ve anlatışının tatlılığı ile ölçülür de herhalde. Onu değerlendirirken çağların ölçülerinden sıvılmazsa doğru bir sonuca varamayız.